53R, Rize Haber ve Havadis web sitesi köşe yazısı Hem kavruluyoruz hem savruluyoruz. İçimizi, ormanlarımızı yakan sebepler kavrulduğumuz sıcaklıklarla birlikte dile getirilse de anlaşılmaz oluyor. Yangınların artmasını anlamlandıramıyoruz, mücadelenin etkisizliğini zamanında gerekli donanımlarla hazırlanıp çözemiyoruz. Erişilmesi zor tepelerde, birbirinden uzak noktalarda günlerce baş edilemez orman yangınları rastlantıya bağlanamaz. Mitekim bazı sabotajcıların yakalanmış olması bunu gösteriyor. Sabotajlarda şantaj taktiğini çözüm süreçlerinde bile şimdi bir kolunu tiyatrolarla feshedeceği beklentisini oluşturan PKK parmağı kadar FETÖ hesaplaşması ve gizli kapaklı ilişkilerin yanında çok az da ihmallerin etkisi bulundu kaçınılmaz bir gerçektir. Ama yangınlardan koruyucu olamamak ve yangınlarla mücadeleye adam gibi hazırlık yapmamış olmak devletçe en büyük zaafımızdır. İnşallah bu durumlarda imar izni, maden arama ruhsatı talepleri ile ülkeyi kıtlığa sokma ihanetleri yer almamıştır. Devlet ve milletimize ihanet etmek için peşrev çeken güçlerin varlığını bir an için bile dikkatten uzak tutamayız. Bu yıl Kırkpınar'da yine pek çok pehlivan peşrev çekip kispet bağladı. İzlenen güreşler sonunda nihayet başpehlivan olan Orhan Okulu Kırkpınar Aslarından ödülünü aldı. Ağlar, bu durumlarda ödül dağıtabilecek paralı kişilerden seçilmektedir. Şimdi dünyanın ası olduğunu kabul ettiren Teksaslı Cowboy kimseye bir şey vermek şöyle dursun, haklı haksız her şeyi kendine almaya çalışıyor. Bir yandan Ukrayna'nın nadir toprak metallerine çökmek isterken, öbür yandan Orta Doğu ve Pasifik bölgesini düzenlemeye, Büyük İsrail projesi kapsamında İsrail ile birlikte Orta Doğu bölgesindeki petrol, doğal gaz ve su kaynaklarını sömürmeye kalkışıyor. Her akıllı devlet Amerikan bizon sürüsünün önüne kattığı ilk hedef olmamaya çalışırken bu durum onu daha da pervasızlaştırıyor. Ülkemiz, dünyasının açık ve gizli baskılarıyla, yakın geçmişteki denenmesiyle bizden götürdüklerine rağmen çöpe atılamamış, günü geldiğinde kullanmak üzere buzdolabına konmuş, yeniden bir çözülme sürecine doğru savrulmaktadır. Sehri Altın Tas içinde sunarcasına topluma da, terörsüz Türkiye ambalavında janjanlı bir şekilde muhalefeti de ortak ederek sunmaya çalışıyorlar. Cumhur İttifakı çoktan AKP'den ve hüdapar bileşenlerine ulaşmış, oluşturmaya karar verdikleri Meclis Komisyonu'nda yer alacak CHP ve diğer küsurat partileriyle meşruiyet kazanmayı gerçekleştirmek istemektedir. Komisyonun adında bile ortaklaşabilmeleri sağlanamamıştır. Terörsüz Türkiye deme dokundu, barış ve demokrasi yahut kardeşlik ve dayanışma adlarından hangisi hoşlarına gider diye dertlenenler vardır. Aslında en doğru isim, Türk, Arap ve Kürt komisyonu olmalıdır. Daha doğrusu Türk kelimesini hemen şimdi çıkarmalarını önermek lazım. Hatta Arap kelimesi dahi denklik açısından fazla bulunabilir. Tom Barrak ne der, diye öğrenip Kürtlerle Barış Komisyonu desinler, uygun düşer. Nasılsa bir yanda Gazi Meclisi'nin kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti var, diğer yanda sanki onu alt etmiş Amerika Birleşik Devletleri arkalı bir caniler örgütü var. Türksüz Türkiye ile duramazlar, Türkiye, siz bir Anadolu federal, yahut Birleşik, devletleri çatısında buluşsunlar, dahası, Metin Külünk hemşerimizin yol göstericiliğinde Lozan sınırları dışındaki halite olan Osmanlı bakiyesini de sevindirmek için Orta Doğu Birleşik Devletleri topluluğunu kuruverip tantana ile ilan ediversinler. Bilindiği gibi, Rizeli, fıtratı gereği, en son söylenecek sözü, erken kavramasıyla ilkten söylemek ve ön almak alışkanlığındadır. Hepimiz barış istiyoruz. Ama barış devletler arasında olur. Terörist de barış olmaz. İstenen barış, teröristlerin silahı bırakması için, bizim ülkemizin kimliğinden, üniter yapısından, anayasal düzeninden taviz vermemizi gerektiriyorsa, bu barış değil, teslimiyettir. Öcalan ile PKK ve uzantılarının temsilcileri açıkça ne istiyor? 2 veya 3 ortaklı bir devlet istiyorlar. Sanki Türkiye Cumhuriyeti Devleti terör örgütü karşısında ağır bir yenilgi almış gibi cüretkarlar. Erdoğan sıkça Türk-Kürt-Arap işbirliği sözleriyle bu projeye zemin hazırlıyor gibi. Üst kimliğimiz Müslümanlık diyerek millet varlığı ile inanç kavramını aynı göstermektedir. Bir devlet kurumu da şaşkınlıkla karşılandığı gibi, Milletin adı, Türkiye yazan saçma afişleri caddelere astırarak Amerika Birleşik Devletleri barakların yücelttiği yeni Osmanlı millet sistemine bizi hazırlamaya kalkışıyorlar. Bizim pazarlıklarla ne kadar eksenimizden savrulabileceğimizi hep birlikte çok yakında göreceğiz. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ifadesiyle, PKK terör şefleri bir yandan Türkiye'de anayasanın Kürtleri ayrı bir kurucu millet olarak tanımasını, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun en azından özerk bölge olarak PKK yönetimine bırakılmasını, Türkiye'yi ise birlikte yönetmeyi talep ediyorlar. Suriye'de ise PYD'nin bir özerk bölge olarak kalmasında ve Öcalan tarafından yönetilmesinde ısrarcılar. Bunun dışında her şey detay. Cumhur İttifakı ise bunu Türk milletine nasıl kabul ettireceğini bilmiyor. Bu taleplerin bazıları zaten, 2009-2015 arası gündeme gelmiş, bazıları da hendek kalkışmasından sonra rafa kalkmıştı. Şimdi yeniden masaya konuyor. Ama masada ne eksik biliyor musunuz? Anayasa 66. maddede tarif edilen Türk Milleti Halkın çoğu etnik bölünmeye hayır derken, bir avuç çevre komisyon kurulsun, PKK talepleri konuşulsun, terör bitecekse egemenliğin kısmen devrine razı olalım havasında. Eğer Türk milleti sürecin dışına itilirse, bir sabah özellik oldu, haberini duyabiliriz. Ama iş burada bitmez, milli refleks harekete geçer. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun dediği gibi olur. Egemenlik hakkına tecavüz edildiğinde Türk milleti direnme hakkını kullanır. Devletimizin tapu senedi olan Nozan Antlaşması yerine Sevr şartlarını dayatanlara karşı, Mondros mütarekesine ve Sevr'e karşı ne yapıldıysa o yapılır. Bu millet darbeye karşı direndiği gibi ihanete karşı da direnecektir. Hangi sebeple, hangi kononktürden dolayı, hangi paradigmalarla olursa olsun, sürüklendiğimiz bu korkunç savrulmalardan sonra, son sözü Türk milleti söyler. Bu yüzden kimse Türk milletine bir emrivaki yapmaya kalkışmamalıdır. Bursa'da 3 Ağustos'ta saat 18.00'de yapılacak partiler üstü, birinci vazifen mitingi, bu açıdan iyi bir gösterge olacaktır. Ya yelkenler suya değecek ya da birilerince gemi azıya alınacaktır. Karayel, bir kıvılcım, simsiyah oldu ocak. Gün doğmakta, anneler ne zaman doğuracak? İnşallah, beklenen çocuk piç olmaz, doğuran anne de sağlığından olmaz. Allah, Türk milleti için yar ve yardımcı olsun. Bahattin Karagöz